Ümmetin kanserli uzvu Şia Rafiziler 1 Murat Güç Şianın Arap dilindeki anlamı Ensar ve etba demektir. Araplar birine adamın şiası dediklerinde kastettikleri adamın ensarı veya etbaıdır. Lügat alimlerinden eseri şia için şöyle der. Bir şey üzerine toplanan her kavme şia denir. Allah kendi kitabında Şia kelimesini Arapların kullandıkları manada kullanmıştır. Dinlerini parça parça edip Şia olanlar, gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. En'am 159 Allah Sübhanehu ve Teala, Musa'nın aleyhisselam şehre girişini anlatırken, Şöyle demektedir. Musa, halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi şiasından, taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken şiasından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O, gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır, dedi. Kasas Suresi 15 Hem Kur'an'da hem de Arap lügatında şia topluluk demektir. Isılah manası şia için herhangi bir ıslahi tanım yapmak mümkün değildir. Bunun sebebi ise yapılan tanımları bozan veya o tanıma uymayan bir şii topluluğun bulunmasıdır. Çünkü şia, İslam ümmetinde en fazla fırkası bulunan taifedir. Bunun anlaşılması için yapılan tanımlar üzerinden örnek verilmesi, meselenin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bir dönem bazı alimler şia için şöyle bir tanım yapmışlar. Şii, Ali'nin taraftarları demektir. Yapılan bu tanım şu anda var olan şiiler için uygun bir tanım değildir. Bu tanım, Doğru kabul edilirse ehli sünnetin de şia olması gerekir. Çünkü ehli sünnet sahabe arasında yapılan savaşlarda Ali'nin radıyallahu an haklı olduğuna inanır. Bir başka alim şia için şu tanımı yapmıştır. Şia, Ali'nin Osmana takdim edilmesi gerektiğine inanan insanlara verilen isimdir. Yapılan bu tanım belli bir dönemi kapsasa da bu zamandaki şiileri kapsamaz. Çünkü günümüzdeki şianın inancı çok farklıdır. Genelin yapmış olduğu tanım şudur. Ali'nin imametinin nas ile sabit olduğuna inanan, imamet meselesinin insanlara bırakılmadığını düşünen ve bu inanç üzere insanları dost ve düşman edinen kimselere şia denir. Bu tanım, mütahiri alimlerin şia için yapılmış oldukları tanımdır. Bu tanıma bakıldığında günümüzdeki Şiayı kapsadığı görülecektir. Çünkü Şia'nın dini imamet meselesi üzerine kuruludur. Fakat bu tanım daha önce yaşamış olan Şiileri kapsayan bir tanım değildir. Bu sebepten dolayı Şia için bütün fırkalarını kapsayacak bir tanım yapılması mümkün değildir. Fakat Şia'nın tarih sahnesine çıkışı ve gelişim süreçlerinin anlatılması Zihinlerde bir Şia tanımının şekillenmesine yardımcı olur. Şia'nın isimleri Şia için umumen kullanılan dört tane isim vardır. 1. Alevi Alevi ismi, Şia için hem geçmiş tarihte hem de günümüzde kullanılan isimlerden bir tanesidir. Örnek olarak Cerh ve Tadil kitaplarına bakıldığında, İslam alimleri bazı ravilerden hadis almamışlardır. Bunun nedenini açıklarken bu ravi koyu bir Alevi'dir demişlerdir. Yani Ali taraftarı ve Emevi düşmanıdır. Günümüzde Alevi denildiğinde Türkiye dahil olmak üzere dünyanın belli yerlerinde yaşayan ve kendilerini ehlibeyte beyte nispet edenler kastediliyor. Şiiler, Türkiye'de yaşayan Alevilerin inançlarından dolayı onlardan beri olduklarını söylemişlerdir. Hatta bir Şii'ye Alevi denildiğinde buna kızarak ben Alevi değil Caferi'yim der. Çünkü günümüzde Alevilik denildiğinde insanların zihninde necis bir itikat canlanmaktadır. İran'da yaşayan ve kendilerine şia diyen insanlar batıl inançlarıyla dinin gereklerini yerine getirirler. Ve haramlara dikkat ederler. Mesela namaz kılarlar ve oruç tutarlar. Yine içki ve benzeri şeylere dikkat ederler. Oysa Türkiye'deki Aleviler ise dinle hiçbir alakası olmayan, laik ve kemalist olan ve namaz yerine saz eşliğinde dans ederek ibadet ettiklerini zanneden insanlardır. Yine ahiret gününe inanmayan ve içkiyi mübah görmektedirler. Şia için kullanılan Alevilik ismi hem tarihte kullanılmış hem de günümüzde kullanılmaktadır. Fakat Alevi isminin tarihteki kullanımı ile günümüzdeki kullanımı aynı değildir. Bundan dolayı günümüz Şiası, Alevi ismini kendisi için kabul etmemektedir. 2. Şia Bazı alimler bu ismi kullanmamıştır. Sebep olarak demişlerdir ki, Şia kelimesi tarihin bir döneminde belli bir anlam için kullanıldı. Günümüzde ise bu anlam Şia'yı kapsamamaktadır. Çünkü Şia, o dönemde sadece ensar ve etba anlamında kullanılıyordu. Ali kendisi bizzat Şia kelimesini bu anlamda kullanmıştır. Fakat günümüzde Şia kelimesi, itikadi bir topluluğu ifade etmektedir. 3- Rafizi Bu kelime, rafada kelimesinden alınmıştır. Yani reddetmek ve karşı çıkmak manasına gelir. Rafizi, kendi imamlarına karşı çıkan, Ebu Bekir ve Ömer'in radıyallahu anhüm hilafetini kabul etmeyen, onlara düşmanlık yapılması gerektiğine inanan insanlara verilen isimdir. Şiiler bir zaman muteber imam kabul ettikleri Zeyd bin Ali'ye radıyallahu an diyorlar ki: "Ebu Bekir ve Ömer'e küfret ve onlara lanet oku." Zeyd bin Ali de "Ben Ebu Bekir ve Ömer'i fazilet üzere biliyorum." diye cevap verince Şiiler ona karşı çıktılar. Bunun üzerine Zeyd bin Ali onlara şöyle diyor. Rafat tumuni. Beni reddettiniz. Bu olay nedeniyle bu topluluğa Rafizi ismi verilmiştir. 4. Zeydiler. Zeyd bin Ali'ye tabi olanlara verilen isimdir. Şia içerisinde ehli sünnete en yakın olan ve itikatlarında küfür barındırmamaya gayret eden taifedir. Günümüzde Yemen taraflarında bu mezhebe müntesip olan insanların yaşadığı söylenmektedir. Ki İmam Şevkani, Zeydiye mezhebinden ehl Sünnet'e geçmiştir. Günümüzde bu isimler arasında genellikle Şia ve Rafizi ismi kullanılmaktadır. Zeydi ismi hiç kimse tarafından Şia için ıtlak edilmemektedir. Şia ne zaman ortaya çıktı? Birinci görüş Şiiler kendi çıkışlarını iki yere dayandırıyorlar. A. Şiadan bazıları diyor ki, Şiilik, Adem var olduğu günden beri vardı. Bütün peygamberler insanlara Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi müjdeledikleri gibi beraberinde Ali'yi ve Ali'nin velayetini de müjdelediler. Şiadan bazıları daha aşırı giderek şöyle demekteler. Allah Galu belada Ali üzerine söz aldı. Şia'nın en temel kaynak kitaplarından bir tanesi Usulül Kafi'dir. Ehli Sünnet'in yanında itibar ve değer olarak İmam Buhari'nin Sahih'i neyse, Şia'nın yanında da Usulül Kafi ona tekabül eder. Şia'dan bu görüş sahibi olanlar kendi görüşlerine Usulül Kafi'de geçen bir rivayete dayanırlar. Allah ayette Adem Aleyhisselam hakkında şöyle der: biz Adem'e bundan önce bir söz vermiştik. O bunu unuttu ve biz onda bir azim bulamadık. Taha 115. Ayette geçen Adem'in unuttuğu şey ağaçtan yememesidir. Fakat usulül kafide kule'nin senediyle birlikte şu rivayet getiriliyor: Allah ona Peygamberi Muhammed'i, sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed'in varisi olan Ali'yi Ali'nin soyunu söz olarak verdi. Fakat Adem unuttu. Bu rivayetten dolayı Şiaya göre bütün rasuller insanları tevhide davet ettikleri gibi beraberinde Ali'nin velayetine de davet ettiler. Çünkü Şiiler'in yanında imamet ile peygamberlik birdir. Aynı özelliklere sahiptirler. Doğal olarak peygamberlerin müjdelendikleri gibi imametin de müjdelenmesi lazım. Bunların hepsi şia tarafından uydurulmuştur. Hiçbir rivayetin senedi sahih değildir. Fakat şianın ileri sürdüğü bu görüşe şöyle cevap verebiliriz. Kur'an'da peygamberlerin davetiyle ilgili olarak ayetlerin hepsi bir araya getirildiğinde hiçbir ayette ne serahaten ne de işareten peygamberlerin Ali'nin velayetine insanları davet ettiklerine dair bir ayet mevcut değildir. B. Şiilerden bazılarına göre şiirlik Resulullah tarafından başlatılmıştır. Bunu iki şekilde ispat etmeye çalışmışlardır. İlk olarak, bu konu hakkında birçok uydurma rivayet zikretmişlerdir. Bu rivayetlerden bir tanesi de Gadirhum kıssasıdır. Bu kıssada, Resulullah Mekke'de hacını yapıp Medine'ye dönerken Gadirhum denilen bir mıntıkada sahabeye sesleniyor. Ben size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Rivayetin bu kısmını İmam Müslim, sahihinde Üsame bin Zeyten, radıyallahu an) rivayet ediyor. Şia bu rivayeti alarak bazı eklemelerde bulunmuştur. Onlara göre rivayet şöyledir. Resulullah Ali'yi yanına çağırdı ve elini havaya kaldırarak dedi ki Ali benim vasimdir benden sonra imam, halife ve benim yerime geçecek olandır. Kim Ali'nin dostu ise benim de dostumdur. Kim de Ali'nin düşmanı ise benim de düşmanımdır. Rivayet bu şekilde olunca, doğal olarak şialık ve Ali'ye taraftar olma meselesi bizzat Resulullah tarafından başlatılmış oldu. Şia bundan dolayı bütün sahabeyi tekfir etmiştir. Çünkü onların yanında Ali'nin imameti, usulü dinden olan bir meseledir. Sahabe de Ali'nin imametini gizledikleri için usulü dinden olan bir meseleyi gizlemişlerdir. İkinci olarak Ali'nin radıyallahu anh, Resulullah'ın yanındaki konumu ve değeri hakkındaki naslara dayanmışlardır. Nitekim Resulullah Ali'yi her yerde yanına almıştır. Örneğin Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Ali yatağına koymuş. Tebuk gazvesinde onu kendi yerine emir bırakmış. Hayber Savaşı'nda Resulullah, ben yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, o Allah'ı ve Resulünü sever. Onlar da onu sever, diyerek sancağı Ali'ye vermiştir. Şia bu ve benzeri rivayetleri bir araya getirerek, Resulullah işaret etti ki, Ali halifedir. Şia'nın başlangıcını da Resulullah oluşturdu demiştir. İkinci görüş Bazılarına göre şialık, Resulullah'ın vefatıyla başlamıştır. Bu görüşü savunanlardan bir tanesi de, Sosyolog İbni Haldun'dur. İbni Haldun, Mukaddime isimli kitabında şöyle der. Resulullah'ın vefatıyla beraber bir grup insan, hilafetin, ehlibeytin hakkı olduğunu söylediler. Bu görüş doğru değildir. Çünkü sahabe, Resulullah'ın vefatından sonra, hilafet konusunda gruplara ayrıldılar. Ensar, halife olarak saat bin Übade'yi radıyallahu anı seçmek istedi. Kimisi ensardan bir emir, muacirlerden bir emir olmasını istediler. Muacirler tarafından Ebu Bekir, Ömer'in radıyallahu anh'ı halife olmasını istedi ve Ömer bunu kabul etmeyerek halife olarak Ebu Bekir'e biat etti. Fakat buradaki fikir farklılıkları itikadi değil, sadece birer mehlidir. Ki Ebu Bekir, Halife seçildikten sonra tartışma son bulmuştur. Bundan dolayı bu gruplaşmanın itikadi olan bir taifenin başlangıcı kabul edilmesi isabetli değildir. Üçüncü görüş Bazı alimler Şianın başlangıcını Cemel ve Sıfın savaşlarına dayandırmışlardır. Buna delil olarak savaşlar sırasında Ali'nin bunlar benim Şiamdır demesi ve tarih kitaplarında Muaviye'nin şiası gibi cümleleri almışlardır. Şii yazar olan İbn Nedim, bu fikri savunanlardan bir tanesidir. 5. Görüş Görüşler arasında bazı eksiklikler olmakla beraber en isabetli olan görüş şudur. Hüseyin radıyallahu anh'ın katledilmesiyle beraber, şia bir taife olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu görüşü İhsan ilahi zahir savunmaktadır. Bu alim Pakistan taraflarında yaşamıştır. Şia hakkında ciddi araştırma yapmış ve bu konuda birçok kitap yazmıştır. Bu alimin çalışma usulü şudur. Önce Şia'nın yanında en muteber olan kaynakları tespit etmiştir. Daha sonra da bu kaynaklara dayanarak Şia'nın itikadını başlık başlık anlatmıştır. Bu konuda yazdığı bazı kitaplar şunlardır. Şiilik ve teşeyyuh nasıl başladı? Şia ve Kur'an, Şia ve Sünnet. Rafiziler bu alimin çok kaliteli araştırma yaptığını fark edince Cuma günü minbere bomba koyarak hutbe esnasında suyu düzenlemişler ve bu alimi öldürmüşlerdir. Bu alim şiirin ortaya çıkışı ile alakalı bütün görüşleri cem ederek şöyle demekti: Şiirlik tek bir merhaleden müstakil değildir. Şiirlik tarih içerisinde ciddi merhaleler atlatan ve başlangıcı, ortası, sonu kesinlikle birbiriyle alakalı olmayan bir yapıdır. Günümüzde olan şiirlik Abdullah bin Sebe'nin ürünüdür. Fakat siyasi anlamdaki şiirlik ise yani hilafet ve Emevilerle olan mücadele Ali döneminde vardı. Bunun itikada dönüşmesi Abdullah bin Sebe'nin Hüseyin'in katlinden sonraki çalışmalarıyla oldu. Bu alim kendi tezini ispatlamak için şu delilleri getirmiştir. Birinci delil Ali halife olduğunda ilk defa imameti kabul etmeyen Muaviye'dir. Radiyallahu anh Eğer Ali'nin imamet meselesi usulü dinden olan ve itikadi bir mesele olmuş olsaydı Ali'nin Muaviye ve yanındakilerle kafir diyerek savaşması gerekirdi. Ki şianın kendi kaynaklarında dahi Ali'nin onları tekfir etmediği geçmektedir. Şia'nın Ali'nin sözlerinin ve mektuplarının geçtiğini iddia ettikleri Nehçul Belaga isimli kitapta Ali radıyallahu an şöyle demekte. ''Ey benim Şia'm! Bizim karşımızdaki insanlara sövmenizi istemiyorum. Bizimle ile onlar arasındaki mesele iman meselesi değildir. Osman'ın kanının meselesidir. Bizim kendisinden beri olduğumuz Osman'ın kanını iddia ederek bize kılıç çektiler.'' Ben de sizi bayilere karşı kılıç çekmeye davet ediyorum. Ali'nin bu sözünden anlaşılmaktadır ki, Ali ile Muaviye arasındaki ihtilaf, ihtikadi değil, siyasidir. Şianın ise bu konu hakkındaki görüşü şudur. İmamet dinin usullerindendir. Muaviye, Ali'nin imametini kabul etmediği için kafir olmuştur. Ali, onlarla kafir oldukları için savaşmıştır. Ayrıca bu meselenin siyasi olduğunu Ali'nin radıyallahu an karşı tarafa yaptığı muameleden anlamaktayız. Nitekim Ali ne Cemel, ne Sıffin, ne de Nehravan savaşında karşı tarafa hiçbir şekilde mürtet muamelesi yapmamıştır. Onların mallarını garimet, kadınlarını cariye almamış ve kaçanların peşine düşmemiştir. İkinci delil Ali kendi kızını, Ömer radiyallahu an ile evlendirmiş, çocuklarına Ebu Bekir ve Ömer ismini vermiş, Bağiler, Osman'ın evini muhasara altına aldıklarında onu koruması için kendi çocuklarını göndermiştir. Şia'ya göre Ebu Bekir ve Ömer, Ali'nin radiyallahu anh'üm, imamet hakkını inkar ederek gasp ettiler. Şia, Ebu Bekir ve Ömer'i dinin aslı olan bir meseleyi inkar ettikleri için tekfir ederler. Fakat Ali'nin onlara karşı muamelesi Şia'nın iddiasının ne kadar geçersiz olduğunu göstermektedir. Üçüncü delil: Şia'nın en çok belirginleştiği dönem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum dönemidir. Ali radıyallahu an Kufede Abdullah bin Mülcem tarafından şehit edildikten sonra Hasan babasının yerine halife seçildi. Hasan halife olunca şöyle bir sorunla karşılaştı. Muaviye, Ali'ye biat etmediği için İslam ümmetinin iki tane emiri olmuştu. Her geçen zaman bu durum Müslümanların aleyhine işliyordu ve Müslümanlar zarar görmeye başlamışlardı. Hasan, halife seçilince ilk iş olarak bu ihtilafı ortadan kaldırmak için uğraşmak oldu. İslam'ın ve Müslümanların mahsaatı için Muaviye radiyallahu an ile anlaşarak halifeliği ona bıraktı. Fakat Hasan, Halifeliği Muaviye'ye bırakırken şu şartı koşmuştu. Sana bu işi terk ediyorum. Raşit olan halifelerin yoluna tabi olman şartı ile seni müminlerin emiri kabul ediyorum. Bu olaydan da anlamaktayız ki ne Ali'nin ne de ehlinin yanında Muaviye ile aralarındaki mesele itikadi değildi. Şayet itikadi olsaydı Hasan'ın kafir olduğuna inandığı bir insana imameti vermesi düşünülemezdi. Hasan, hilafeti Muaviye'ye teslim ettikten sonra aralarında hiçbir problem kalmadı. Resulullah'ın torunları ile Emeviler arasındaki sorunlar Muaviye'den sonra başladı. Ayrıca Ali taraftarları da karşı taraflı olan sorunlarına itikadi olarak değil siyasi olarak bakıyorlardı. Sahabe hariç çoğunun karşı taraflı olan sorunu kavmiyetçiliğe dayanmaktadır. Yani, Hümeyye oğullarına olan kinlerini ve sorunlarını Ali'yi savunuyoruz adı altında yaşatmaya çalışıyorlardı. Nehcul Belaga isimli eserde Ali kendi taraflarına şöyle demekte. ''Ey benim şihaım! Siz ne biçim insanlarsınız? Söz söylesem sözümü dinlemezsiniz. Emretsem emrimi yerine getirmezsiniz. Çobanı kaybolmuş deve topluluğu gibisiniz.'' Hangi taraftan toplasam diğer taraftan dağılıyorsunuz. Size savaş ile ilgili bir mevize söylesem daha bitirmeden birbirinize giriyorsunuz. Karşı tarafın size galebe çalmasından korkuyorum. Onların emirleri Muaviye, Allah'a isyan ettiği halde onlar emirlerine tam bir bağlılıkla bağlı iken, siz emiriniz Allah'a itaat ettiği halde her fırsatta ona isyan ediyorsunuz. Keşke Muaviye, bir adamı karşılığında sizden on adamı değişseydi? Şianın ilk ve orta dönemlerinde şu anda Şiada mevcut olan itikadlarından bazıları var mıydı? O dönemlerde Şianın şu anda var olan necis itikadları bireysel anlamda vardı. Fakat hiçbir zaman bir taifenin görüşü veya üzerinde ittifak edilen kurallar olarak algılanmadı. Buna iki tane örnek verebiliriz. Her iki rivayet İmam Buhari'de geçmektedir. Birinci rivayet. İkrime diyor ki, Ali, İslam'dan irtidat eden bir grup insanı ateşle yaktı. Bu olay İbn Abbas'a ulaşınca şöyle dedi, ''Allah'ın azabı ile azap etmeyin, çünkü ateşin Rabbi Allah'tır.'' Burada İbn Abbas radiyallahu anh, onların öldürülmesine değil, ateşle yakılmasına itiraz ediyor.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 Başka bir rivayette ise, sizin yanınızda insanların yanında olmayanlardan var mı? Ali de diyor ki, bizim yanımızda Allah'ın kitabı ve bu kağıttan başka bir şey yoktur. Ali'nin kılıcının kabzasından çıkardığı kağıtlarda öldürülen insanların diyetleri, esirlerin nasıl serbest bırakılacağı ve bir kafire karşı bir Müslümanın öldürülmemesi meseleleri yazılıydı. Günümüzde Şia'nın itikatlarından bir tanesi de şudur. Allah Ehli Beyt'e has olarak bir takım ilimler vermiştir. O ilimler sadece onlarda vardır. Başka kimselerde o ilimler yoktur. Bu rivayetten de anlıyoruz ki insanların bazıları o dönemde bu meseleleri konuşmaya başlamışlar. Yani Ali'nin yanında özel bir ilim var, hiç kimsede olmayan vasiyetler var. Sonuç olarak Ali'nin dönemi, Şia'nın başlangıç dönemi. Hasan ve Hüseyin dönemi, orta dönem. Hüseyin şehadetinden sonraki dönem ise, son dönemdir. Birinci ve ikinci dönemlerde verilen örnekler, Şia'nın itikadi bir fırka olmadığını, siyasi bir fırka olduğunu gösterir. Fakat o dönemlerde ferdi de olsa günümüz, Şia itikatları dillendiriliyordu. Abdullah bin Sebe'nin, Hüseyin'in katliğinden sonra yaymış olduğu fitne ile şia, itikadi bir fırka haline gelmiştir. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tehid Dergisi'nin 31. sayısında yayınlanmıştır.